Allah'ın yardımı ve fetih. Ebu Sufyan'ın Mekke'ye dönüşü. Abbas radıyallahu an rivayetine devamla diyor ki, Ebu Sufyan'a artık şimdi Mekke'ye kavmine gidebilirsin dedim. Ebu Sufyan Mekke'ye gelince en yüksek sesiyle, Ey Kureyş cemaati, şu gelen Muhammed'dir. Kendisine mukabele edemeyeceğiniz bir kuvvetle size geliyor. Her kim Ebu Sufyan'ın evine girerse emindir diye bağırdı. Bunun üzerine Hint binti utbe kalkıp Ebu Süfyan'ın sakalına yapışarak, ''Kavmin casusu, şu çirkin şişko tulumu gebertin.'' dedi. Ebu Süfyan, ''Yazıklar olsun size, bu kadının sözleri sizi aldatmasın. İnanın Muhammed kendisine mukabele edemeyeceğiniz bir kuvvetle üzerinize geliyor. Her kim Ebu Süfyan'ın evine girerse emindir.'' dedi. Orada bulunanlar, ''Ey Ebu Süfyan!'' Allah seni katlede, evin hepimizi almaz dediler. Bunun üzerine Ebu Süfyan, Her kim mescide girerse emindir ve her kim evine girip kapısını kaparsa emindir dedi ve Mekke ahalisi evlerine ve Kabe mescidine dağıldılar. Hz. Peygamber'in zituva mevkiine varışı. i̇bn İshak şöyle diyor, Abdullah İbni Ebubekir'in Bekir'in bana anlattıklarına göre, Resulullah Aleyhisselam Zituva mevkiine geldiğinde kırmızı renkte bir Yemen bürdesine, hırkasına bürünmüş vaziyette devesinin üzerindeydi. Peygamber Efendimiz Zituva mevkiinde ordunun Mekke'ye giriş programını komutanlara tebliğ ettikten sonra 8 sene evvel Mekke'den nasıl çıkarıldığını ve bugün muzaffer olarak ihtişamla nasıl gireceğini hatırlayarak cenab Hakk'ın bu kerem ve inayetine karşı son derece ubudiyetkarane bir vaziyet almış ve başını devesinin üzerine eğmişti. O derecedeki mübarek başını devenin boynuna secde eder gibi bir vaziyette eğmişti. Mübarek sakalı devenin boynuna değer gibiydi. resul Ekrem halen zahir denilen zituva mevkiinden itibaren bu şekilde ve son derece mütevazı bir vaziyette tesbih, tehlil ve dua ile Mekke'ye girmiştir. İslam ordularının Mekke'ye girişi İbn-i İshak diyor ki Abdullah İbni Ebi Neci'nin bana anlattıklarına göre Resulullah Aleyhisselam Zituva mevkiinde ordusunu ayırarak Zübeyr İbni Avvam'a beraberindeki kuvvetle Keda semtinden Sa'd İbni Ubade'ye de beraberindeki kuvvetle Küda semtinden Mekke'ye girmelerini emretti. Zübeyir radıyallahu an ordunun sol kanadının başındaydı. Müslümanların Mekke'ye giriş yolu. İbn-i İshak diyor ki Abdullah İbni Ebi Neci'nin bana anlattığına göre Halit İbni Velid, Resulullah'ın emri üzerine yanındaki kuvvetle birlikte Mekke'nin aşağı kısmındaki El-Lit denilen mevkiden şehre girdi. Halit ordunun sağ kanadına kumanda ediyordu. Ordunun bu bölümü Eslem, Süleym, Gifar, Müzeyne, Cüheyne ve diğer Arap kabilelerinden oluşmaktaydı. Ebu Ubeyde İbni Cerrah da Müslümanlardan bir grupla Resulullah'ın önderliğinde Mekke'ye doğru harekete geçti. resul Ekrem, Ezahir denilen mevkiden girerek Mekke'nin üst kısımlarına geldi ve orada otağı kuruldu. Saflanın kurmuş olduğu bir çeteyle Müslümanlara karşı koyması. İbni İshak diyor ki, Abdullah İbni Ebi Neci'nin Abdullah İbni Ebi Bekir'den rivayetle bana anlattıklarına göre Safvan İbni Umeyye, İkrime İbni Ebi Cehil ve Süheyl İbni Amr Müslümanlara karşı savaşmak için Hindeme denilen yerde bir çete kurdular. Beni Bekir kabilesinden Himaz İbni Kays İbni Halit de Resulullah Aleyhisselam Mekke'ye girmezden önce Müslümanlara karşı savaşmak için silah hazırlamaktaydı. Karısı ona, ''Bu gördüğüm silahları niçin hazırlıyorsun?'' diye sordu. Himaz, ''Muhammed ve ashabı için.'' dedi. Karısı, ''Bütün bunların Muhammed ve ashabına karşı bir şey yapabileceğini zannetmiyorum.'' dedi. Himaz, ''Vallahi bunları kullanarak onlara neler yapacağımı sana göstermeyi arzuluyorum.'' dedi. Sonra kendini överek, ''Eğer bugün gelecek olsalar bile benim için hiçbir sakıncası yoktur.'' ''Beni savaşmaktan alıkoyacak bir illet ve hastalığım da yoktur. İşte tam tecizatım, uzun dişli mızrağım ve kullanılması kolay iki tarafı keskin kılıcım da hazırdır.'' dedi. Himaz, Safvan, Süheyle ve İkrime ile birlikte Hindeme'de Müslümanlara karşı savaşa katıldı. Bu çete Halid İbni Velid komutasındaki Müslümanlarla karşılaştı ve burada küçük bir çatışma oldu. Neticede Müslümanlardan Kürz İbni Cabir Fihri ile Beni Muharip'ten Hubeyş İbni Eş'ar ve Beni Münkiz müttefiklerinden Huneys İbni Halit şehit oldular. Cüheyne kabilesinden Seleme İbni Meylada da yaralandı. Müşriklerden de yaklaşık 12 veya 13 kişi katledildi ve bu müşrik çetesi dağıtıldı. Himaz kaçarak evine sığındı ve karısına hemen kapıyı ört dedi. Karısı, ''Hani bana söylediklerin nerede?'' diye sorunca Himaz şu beyitlerle cevap verdi. ''Hindeme'deki harbi bir görmeliydin. Safvan da ikrime de kaçtılar.'' Ebu Yezid de çocukları yetim kalmış kadın gibi dikiliyordu. Müslüman kılıçları onları karşılamış ve bir vuruşta kafa taslarını ve kollarını uçuruyorlardı. Arkamda Müslümanların savaş naralarından ve bağırtılarından başka bir şey duyulmuyordu.'' Bu yüzden beni kınayacak bir kelime dahi söyleme. Mekke Fethi, Huneyn ve Taif'te Resulullah'ın ashabı arasında parola kullanılıyordu. Muhacirlerin parolası Ya Beni Abdurrahman, Hazrec'in parolası Ya Beni Abdullah ve Evsin parolası da Ya Beni Ubeydullah idi. Resul-i Ekrem'in komutanlarından aldığı ahd ve öldürülmesini emrettiği kişiler... Resul Ekrem Aleyhisselam Mekke'ye girdikleri zaman kendilerine karşı savaşanlar dışında hiç kimseyi öldürmemeleri üzerine komutanlarından ahd almış ve sadece isimleriyle zikrettiği bir grup insanın Kabe'nin örtüsü altında bulunsalar dahi öldürülmelerini emretmişti. Bunlardan biri Abdullah İbni Saad idi. Abdullah İbni Saad Müslüman olmuş ve Resul Ekrem'in vahi katipliğini yapmıştı. Sonradan mürted olup Kureyş'e döndüğü için Resulullah aleyhisselam onun öldürülmesini emretmişti. Mekke, Müslümanlar tarafından fethedilince Abdullah, süt kardeşi olan Osman İbni Affan'a sığındı. Osman İbni Affan radıyallahu an Mekke'deki kargaşalık yatışana kadar Abdullah'ı gizledi, sonra onu Resulullah aleyhisselamın huzuruna getirerek kendisi için resul Ekrem'den eman istedi. Hz. Osman'ın bu isteği karşısında Resulullah'ın uzun bir süre sessiz kaldığı, daha sonra da evet dediği, Hz. Osman huzurdan gittiği zamanda etrafındaki ashabına ''İçinizden birkaçınızın kalkıp onun boynunu vurması için uzun bir süre sustum'' dediği iddia edilir. resul Ekrem'in bu sözü üzerine ensardan bir zatın ''Ya Resulallah, niçin işaret ederek bize ima etmedin?'' sorusuna resul Ekrem'in Peygamber işaretle öldürmez buyurduğu söylenir. Öldürülmesi emredilen ikinci şahıs Teym kabilesinden Abdullah İbni Hatal'dur. Bu zat da önceleri Müslümandı. resul Ekrem onu sadaka dağıtımı için bir bölgeye göndermişti. Beraberinde ensardan bir sahabiyle kendisine hizmet eden sözleşmeli bir kölesi vardı. Yolda bir yerde konakladılar kölesine bir koç kesip yemek hazırlamasını söyleyip yattı. Uyandığında onun hiçbir şey yapmamış olduğunu görünce kölesini öldürdü, sonra da dininden dönüp müşriklerin arasına kaçtı. Bu adamın iki tane de çengisi vardı. Bu kadınlar Resulullah Aleyhisselam'ı hicvederek şarkı söylerlerdi. resul Ekrem bu iki kadının da onunla birlikte öldürülmesini emretti. Üçüncü şahıs Hüveyris İbni Nukayz idi. Bu adam Mekke'deyken resul Ekrem'e çok eziyetler etmişti. İbni Hişam diyor ki, Abbas İbni Abdülmuttalip, Resulullah Aleyhisselam'ın kızları Fatıma ile Ümmü Gülsüm'ü yanına alarak onları Mekke'den Medine'ye götürmek için yola çıkmıştı. Hüveyris onları engelleyip elindeki sopayla kızları tartaklamış ve her ikisine de kaldırıp yere vurmuştu. Mütercimin dip notu Fatıma ile Ümmü Gülsüm o vakitler çok küçük yaşta birer çocuktular. Öldürülmesi emredilen dördüncü şahıs Mikiyes İbni Hubabe idi. Rasul Ekrem bu adamın hatayla kardeşini öldüren bir Ensari'yi öldürüp Kureyş'e kaçmasından dolayı öldürülmesini emretmişti. Öldürülmesi emredilen diğer iki kişi de Abdülmuttalib oğullarının sözleşmeli cariyesi Sara ile İkrime İbni Ebi Cehil idi. Sara... Mekke'deyken Resulullah Aleyhisselam'a hem sözleri hem de davranışlarıyla çok eziyetler ederdi. İkrime ise hakkında ölüm kararı çıkınca Yemen'e kaçmıştı. Mekke'de kalan karısı Ümmü Hakim binti Haris İbni Hişam Müslüman olmuştu. Ümmü Hakim, kocası İkrime için Resulullah Aleyhisselam'dan eman dilemiş, resul Ekrem'de eman vermişti. Bunun üzerine Ümmü Hakim, kocasını aramak için Yemen'e gitti ve onu bularak Resul Ekrem'in huzuruna getirdi. Bikrime Resul Ekrem'in huzurunda Müslüman oldu. Abdullah İbni Hatal, Said İbni Hureys ve Ebu Berze El-Eslemi tarafından öldürüldü. Mikyes İbni Hubeybi de kendi kavminden olan Nümeyle İbni Abdullah öldürdü. Hatal'in çingenelerine gelince bunlardan biri öldürüldü, diğeri ise kaçtı. Sonradan kendisine eman verildi. Saraya gelince kendisi için rasul Ekrem'den eman istendi ve rasul Ekrem kendisine eman verdi. Hüveyris İbni Nükays Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh tarafından öldürüldü. Ümmü Hani'nin himaye altına aldığı iki kişi. İbni İshak diyor ki, Said İbni Ebi Hind'in, Ukeyl İbni Ebi Talip'in sözleşmeli kölesi Ebi Mürrede'den rivayetle bana anlattıklarına göre Ebi Talib'in kızı Ümmü Hani dedi ki: Resulullah Aleyhisselam Mekke'nin üst tarafına gelince beni mahzumdan ve kocamın akrabalarından olan iki adam kaçarak evime sığındılar. Ümmü Hani beni mahzumdan Hubeyre İbni Ebi ve ile evliydi. Ümmü Hani sözüne devamla diyor ki: Onların arkasından kardeşim Ali İbni Ebi Talib içeri girdi ve ''Vallahi onları öldüreceğim.'' dedi. Kardeşim Ali'yi ikna edip gönderdikten sonra, o iki kişiyi evimde bırakıp kapıyı üzerlerine kilitledikten sonra, Mekke'nin üst taraflarında karargah kurmuş olan Resulullah Aleyhisselam'ın yanına vardım. Resulullah Aleyhisselam'ı üzerinde hamur izi bulunan bir çanaktan yıkanır vaziyette buldum. Kızı Fatıma da elbisesiyle onu örtüyordu. Resul Ekrem yıkandıktan sonra elbiselerini alıp giyindi. Sonra 8 rekat duha namazı kıldı. Namazını bitirdikten sonra bana dönerek "Merhaba, hoş geldin Ümmü Hani. Gelişinin sebebi nedir?" diye sordu. Bunun üzerine kendisine benim yanıma sığınan iki kişinin durumunu ve Ali'nin onlara karşı olan tavrını bildirdim. Resul Ekrem: "Ey Ümmü Hani, senin himaye ettiğini biz de himaye eder, senin eman verdiklerine biz de eman veririz. Ali onları öldürmesin buyurdu. Resulullah'ın beyti tavafı ve oradaki konuşması. İbn İsak diyor ki, Muhammed Cafer İbni Zübeyir'in, Abdullah İbni Abdullah İbn Ebi Sevr'den, onun da Safiye binti Şeybe'den rivayetle bana anlattıklarına göre, Resulullah Aleyhisselam Mekke'ye girip, Ortalık yatıştıktan sonra Kabe'ye geldi. Başında mifer vardı ve ihramlı da değildi. Kabe-i Muazzama'yı deve üzerinde yedi defa tavaf etti. Elindeki çukağınla rüknü yani Hacer-i Esved'i selamladı. Dipnot Çukağın arp, mihcen, ucu yay gibi kıvrık bir değnektir. Deveye binenler kullanırlar ve yere düşen bir şeyi ucuna takıp alırlar resul Ekrem tavafını bitirince Kabe'nin kapıcısı Osman İbni Talha'yı çağırdı. Kabe'nin anahtarını istedi. O da gidip validesinden aldı. Resulullah'a emanettir ya Resulallah diyerek teslim etti. resul Ekrem anahtarı alıp Kabe'nin açılmasını emretti. resul Ekrem Kabe'ye girdi. İçeride çubuklardan yapılmış bir güvercin heykeli gördü. Bunu kendi elleriyle kırarak dışarı atılmasını emretti. Kabe'nin duvarları suretlerle doluydu. Bunların arasında İbrahim ve İsmail peygamberlerin resimlerini de gördü. Resimde bu iki peygamber ellerinde birer fal oku ve kısmet diliyorlardı. Buhari'nin i̇bn Abbas'tan rivayetine göre Kabe'nin içinde çok sayıda put vardı. resul Ekrem bunların dışarıya çıkarılmasını emretti. Hz. Ömer hemen bunları çıkardı. resul Ekrem, İbrahim ve İsmail peygamberlerin tasvirlerine bakarak, ''Allah bunları yapanları helak etsin. Allah'a yemin ederim ki putperestler, bu peygamberlerin hiçbir zaman rızıklarını ve maişetlerini böyle münker ve fena şeylerde aramadıklarını ve dilemediklerini pek iyi bilirler.'' buyurdu. Beytullah suretlerden ve putlardan temizlendikten sonra Resulullah içeri girdi. Kabe'ye Resulullah'la beraber Usame İbni Zeyd, Bilal, Osman İbni Talha'da girdiler ve üzerlerine Kabe'nin kapısını kapadılar. Resulullah kapıya karşı olan duvara doğru iki direk arasında durup namaz kıldı. Burasıyla kapı arasında üç zira kadar bir boşluk vardı. Namazdan sonra Resulullah Beyt-i Şerif'i dolaştı. Her tarafında tekbir getirdi. Ve Allahü Teala'ya hamd etti. Bu şekilde uzunca bir zaman içeride kaldıktan sonra kapı açıldı. Bu sırada bütün Kureyş mescidi harama dolmuş, saf bağlamıştı. Haklarında ne muamele olunacağını bekliyorlardı. Resulullah Aleyhisselam kapının eşiğinde durup iki süvesini elleriyle tuttu. Mütercimin dipnotu Konuya daha ziyade açıklık getirmek için bu bölüme Buhari'den bazı alıntıları eklemeyi uygun gördüm. Yalnız Kureyş'e ve Mekke ahalisine değil bütün beşeriyete hitap eden meşhur hutbelerini irad etti. Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Onun eşi ve ortağı yoktur. O vadine bağlı kalıp vadini yerine getirdi ve kuluna yardım etti aleyhimizde toplanan bütün düşmanları yalnız başına hezimete uğrattı. İyi biliniz ki bütün cahiliye gelenekleri, bütün mal ve kan davaları bugün şu iki ayağımın altındadır. Yalnız Kabe hizmeti ve hacılara su dağıtmak işi bunların haricindedir. Kırbaç ve asa kullanarak hatayla bir kişinin ölümüne sebep olmak, yarı kasıtlı cinayet gibidir ve bu suçun ağır bir diyeti vardır. Bu diyet, içlerinden kırkı gebe olmak şartıyla yüzde deve miktarıdır. Ey Kureyş cemaati! Allah sizden cahiliye gururunu, babalarla, soylarla büyüklenmeyi gidermiştir. Bütün insanlar Adem'den, Adem de topraktan yaratılmıştır. Daha sonra Resulullah şu mealdeki ayeti okudu. Ey insanlar! Doğrusu biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık ve sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Tanışasınız diye, övünesiniz diye değil. Şüphesiz Allah katında en değerliniz, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Allah sizin her halinizi çok iyi bilir ve gizli temayüllerinize tamamıyla vakıftır. Bu hitabesiyle resul Ekrem, Medeniyet dünyasının kapısını açarak helal ve harama dair bazı hükümleri bildirdikten sonra, Mescid-i Haram'ın geniş sahasını dolduran mahşeri halkı ve bilhassa ön tarafta yer alan Ebu Süfyan gibi Kureyş'in ileri gelenlerini çok manalı bir bakışla bir müddet gözden geçirdi ve mazinin bu zalim düşman kitlesine karşı ''Ey Kureyş cemaati, şimdi size ne ile muamele edeceğimi sanırsınız?'' diye sordu. Resul Ekrem'in ne derece merhametli ve âli cenap olduğunu bilen Kureyş müşrikleri hep bir ağızdan "Hayır umarız. Sen kerim bir kardeşsin ve kerim bir kardeşimizin oğlusun." dediler. Resul Ekrem Aleyhisselam efendimiz Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi "Ben de size artık bugün size geçmişten dolayı bir kınama ve yerme yoktur." derim. "Hadi gidiniz. Serbestsiniz." buyurdu. resul Ekrem'in Kabe hizmetinde i̇bn Talha üzerine karar kılması. resul Ekrem bu hitabesinden sonra Mescid-i Haram'da oturdu. Bu sırada Ali i̇bn Ebi Talip elinde Kabe'nin anahtarlarıyla geldi ve Ya Resulallah, Kabe'nin anahtarcılığını ve zemzem sakalını bizde Abdülmutalip oğullarında birleştir. Allah sana rahmet etsin diye ricada bulundu. Fakat Rasul Ekrem, "Osman İbni Talha nerededir?" diye onu çağırdı ve "Ya Osman, bugün iyilik ve ahde vefa günüdür. Al işte anahtarın." buyurarak Kâbe'nin anahtarını Osman İbni Talha'ya iade etti. Attab İbni Esid ile Haris İbni Hişam'ın Müslüman oluşları. İbni Hişam diyor ki: "Öğle vakti gelince Rasul Ekrem Bilal'e Kabe üzerine çıkıp ezan okumasını emretti. O günün sabahına kadar içinde putlara tapılan Kabe'nin üstünde, öğle vakti Bilal'in ezan sesi afakı kaplıyordu. Bu ilahi ses, Kureyş müşriklerinin ileri gelenlerinin gönüllerini sarsıyordu. Bu sırada Ebu Süfyan İbni Harp, Attab İbni Esid ve Haris İbni Hişam, Kabe'nin bir tarafında oturmuş Kureyş eşrafıyla görüşüyorlardı. Bilal'in ezan sesini işiten Attab, ''Allah babam Esid'i vaktinde öldürdü de şu sesi işitmemek nimetini ona ihsan etti.'' dedi. Haris İbni Hişam da ''Şunun hak olduğunu bilsem vallahi ben de icabet ederdim.'' dedi. Ebu Süfyan da ''Vallahi ben hiçbir şey söylemem. Şayet bir şey söylersem şu çakıllar bile dile gelerek hemen gidip ona haber veriyorlar.'' dedi. Onlar bu şekilde konuşurken Resulullah aleyhisselam geldi ve onlara ''Ne konuştuğunuzu biliyorum.'' diyerek onların sözlerini birer birer anlattı. Bunun üzerine Haris ile Attab ''Biz şehadet ederiz ki sen muhakkak Allah'ın Resulüsün.'' diyerek şehadet getirdiler. Ve ''Vallahi bizim konuştuğumuz sözleri yanımızdakilerden hiç kimse duymamıştı ki gelip sana iletti diyelim.'' diyerek ilahî kudrete inandıklarını vurguladılar. Resulullah'ın işaretiyle Kabe'deki putların devrilmesi. İbn Hişam diyor ki: Rivayet ehlinden güvendiğim birinin İbn Şihab ez-Zühri'den isnatla bana anlattıklarına göre Abdullah İbn Mes'ud İbn Abbas'tan rivayetle şöyle demiştir: Mekke'nin fethi günü Resulullah Aleyhisselam deve üzerinde Harem-i Şerif'e girerek tavaf etti. Kabe'nin etrafında ibadet için dikilip kurşunla tahkim edilmiş yüzlerce put vardı. Resul Ekrem elindeki değnekle bu putlara işaret edip "Hak geldi, batıl gitti, helak oldu. Hak geldi. Halbuki batıl ne icada ne de öleni diriltmeye kadir değildir." buyuruyordu. Resul Ekrem hangi puta önünden işaret etse o put arkası üstü hangi puta arkasından işaret etse o putta yüzü koyun yere devriliyordu. Sonunda devrilmedik bir put bile kalmamıştı. Bu olay üzerine Temim İbni Esed el-Huzai bir beyit inşa ederek şöyle demişti. Sevabı veya ikabı arzu edenler için bu putlarda bir ibret ve ilim vardır. Yani Resul-i Ekrem'in bir işaretiyle yıkılan şu putlara bakıp ibret alın da ona göre yolunuzu çizin. Hakkı mı yoksa batılı mı tercih etmemiz gerektiğini iyice düşünün. Fudale'nin Müslüman oluşu İbni Hişam diyor ki, Fudale İbni İbn İbni el elleysi fetih günü Resulullah Aleyhisselam'ı Kabe'yi tavaf ederken öldürmek istedi. Bu niyetle resul Ekrem'in yanına yaklaştığında resul Ekrem kendisine, ''Sen Fudale misin?'' diye sordu. Fudale, ''Evet, Fudaleyim ya Resulallah.'' dedi. Resul-i Ekrem, ''Kendi kendine içinden neler geçiriyordun?'' diye sordu. Fudale, ''Hiçbir şey, sadece Allah'ı zikrediyordum.'' dedi. Fudale'nin bu cevabı üzerine Resulullah aleyhisselam güldü sonra da ''Senin için Allah'tan mağfiret diliyorum.'' diyerek mübarek elini Fudale'nin göğsüne koydu. Fudale'nin kötü düşünceleri bir anda yok olmuş ve kalbi huzur bulmuştu. Bu olay üzerine Fudale şöyle demişti. Allah'a yemin ederim ki elini göğsümden kaldırdığı an Allah'ın yaratmış olduğu hiçbir mahluk bana ondan daha sevimli ve yakın değildi. Fudale sözüne devamla şöyle diyor. Sonra ailemin yanına dönmek için ondan ayrıldım. Geri dönerken, Kendisiyle devamlı oturup sohbet ettiğim bir kadın vardı, ona rastladım. Bana, hadi gel de oturup sohbet edelim dedi. Ben de, hayır diyerek yanından uzaklaştım. Sonra Fudale şu beytleri terennüm etti. Kadın bana, hadi gel de sohbet edelim deyince ben, hayır, Allah ve İslam dini senden çekinmemi emrediyor. Eğer fetih günü Muhammed ve beraberindekilerin yaptıklarını ve putların Muhammed'in işaretiyle nasıl kırıldıklarını görmemiş olsaydım, belki o zaman seninle oturup yine sohbet edebilirdim. Fakat ben artık aramızda Allah'ın dininin yerleştiğini ve şirkin karanlıklara gömüldüğünü gördüm. Resul-i Ekrem'in Safvan İbni Ümeyye'ye eman vermesi. i̇bn İshak diyor ki, Muhammed İbni Cafer'in Urve İbni Zübeyir'den rivayetle bana anlattıklarına göre, Resul-i Ekrem Mekke'yi fethedince Safvan İbni Ümeyye gemiye binip Yemen'e gitmek için ciddeye doğru yola çıktı. Bunun üzerine Umeyr İbni Veheb Resul-i Ekrem'e gelerek Ey Allah'ın peygamberi! Safvan İbni Ümeyye kavminin efendisidir. Sizden kaçarak yola koyuldu ve kendini denizlerin amansız dalgalarına bırakacak. Ona eman verin, Allah size salat eylesin diye ricada bulundu. Resul-i Ekrem, Umeyr'in bu ricasını kırmayarak, ''Ona eman verdik.'' buyurdu. Umeyr, ''Ya Resulallah, senin ona eman verdiğini anlaması için bana bir nişan veriniz.'' dedi. Resul-i Ekrem de, Mekke'ye girerken sarmış olduğu sarığı nişan olarak Umeyr'e verdi. Umeyr, bu nişanı alarak yola çıktı. Safvan'a, tam gemiye binmek üzereyken yetişti ve ona, ''Ey Safvan!'' ''Anam babam sana feda olsun. Allah'tan kork ve kendini helak etme. Resulullah aleyhisselam sana eman verdi. İşte emanın alameti olarak onun verdiği bu nişanı getirdim.'' dedi. Safvan, ''Yazıklar olsun sana. Gözüme gözükme ve benimle bir kelime daha konuşma.'' dedi. Umeyr tekrar, ''Ey Safvan, anam babam sana feda olsun. Resulullah aleyhisselam insanların en faziletlisi.'' ''En iyisi, en iyi huylusu ve en hayırseveridir. Aynı zamanda amcanın oğludur. Onun izzeti senin de izzetin, onun şerefi, senin de şerefin, onun mülkü ve saltanatı senin de saltanatındır.'' dedi. Bunun üzerine Safvan, ''Onun bana bir kötülük yapmasından korkarım.'' dedi. Umeyr, ''O senin düşündüğünden daha iyi ve cömerttir.'' dedi ve sonunda Safvan'ı razı edip onunla birlikte Mekke'ye döndü. Sonra birlikte Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna çıktılar. Safvan, resul Ekrem'e Umeyr'i göstererek, ''Bu adam senin bana eman verdiğini iddia ediyor, doğru mudur?'' diye sordu. resul Ekrem, ''Evet, doğru söylemiş.'' buyurdu. Safvan, ''Bana seçim yapmam için iki ay müddet tanı.'' dedi. Resul Ekrem de sana dört ay müddet tanıdık. İyice düşün ve seçimini yap buyurdu. İkrime ile Safvan'ın Müslüman oluşları İbn İshak diyor ki: ''Zühri'nin bana anlattıklarına göre Ümmü Hakim binti Haris İbn Hişam'la Fahite binti Velid Müslüman olmuşlardı. Ümmü Hakim İkrime İbn Ebi Cehil'in, Fahite de Safvan İbn Ümeyye'nin hanımıydılar. Ümmü Hakim İkrime için Resul Ekrem'den eman istemiş, Resulullah da eman vermişti. Bunun üzerine Ümmü Hakim kocasının peşinden Yemen'e giderek onu bulup getirmişti. Neticede İkrime ve Safvan Müslüman olmuşlardı. İkrime ile Safvan Müslüman olunca Resul Ekrem onların ilk nikahları üzerine karar kılarak hanımlarını yanlarında bırakmıştı. İbn Zubari'nin Müslüman oluşu. İbn İshak diyor ki: Said İbn Abdurrahman İbni Hassan İbni Sabit'in bana anlattıklarına göre, Hassan, Necran'da bulunan İbn Zubari için sadece bir mısralık bir kaside söylemişti. Buz ve kiniyle Necran'ı karartmış olan bir insanı, Necran'ın her konuda süratle ıslahından mahrum etme. Yani gel ve Necran'ın ıslahına sen de katıl. Bu mısra İbni Zubari'ye ulaşınca, Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gidip Müslüman oldu ve Müslüman olduktan sonra şu beyitleri söyledi. Ey bütün mülkün sahibi ve en büyük melik olan Allah'ın Resulü! Ben dalalet içerisinde olduğum zamanlar dilimi tutamamış ve senin hakkında ileri geri sözler sarf etmiştim. O zamanlar dalalet yolunda şeytana uyar giderdim. Mala karşı da büyük bir meyil içerisindeydim. Ama şu anda... Etim ve kemiğimle bütün bedenim Rabbime iman etti. Kalbim de senin uyarıcı bir elçi olduğuna şahittir. Eskiden ben ve Lüey oğullarından bir grup ki onların hepsi şeytana aldanmışlardır, senden yüz çevirirdik. Allah'a hamd olsun ki şimdi İslam'ın nuruna ulaştım. Süheyl İbni Amr'ın Müslüman oluşu Süheyl İbni Amr fetih günü evine çekilip kapısını kapamıştı. Bir müddet sonra oğlu Abdullah İbni Süheyl'i Resul-i Ekrem'den kendisi için eman istemeye gönderdi. Resulullah Aleyhisselam Süheyl'e eman verdi ve ''Kim Süheyl İbni Amr'la karşılaşırsa ona kötü gözle bakmasın. Yemin ederim ki Süheyl akıllı ve şerefli bir insandır. Süheyl gibi biri İslam'dan uzak kalamaz. O ibadet etmekte oldukları putların kendilerine hiçbir fayda sağlamadığını anlamış bir kişidir buyurdu. Abdullah babasının yanına dönerek resul Ekrem'in sözlerini ona iletti. Bunun üzerine Süheyl, ''Vallahi o küçüklüğünde de iyi insandı, büyüklüğünde de öyle.'' dedi. Sonra Müslümanlarla Huneyn seferine katıldı ve Cirane'de Müslüman oldu. Mekke Fethi'nden bu özelliğin ana hatlarını belirleyen veya tamamlayan şu noktaları göz önüne alarak bahsediyoruz. 1- Düşmanın silahlı savunmasının yıkılışı 2- Resulullah'ın Mekke'ye ve Beytül Haram'a girişi 3- Haklarında idam hükmü çıkarılmış müşrikler 4- Kureyş liderlerinin İslam'a girişi Zafer her zaman düşmanın moral man çöküşüyle başlar. Mekke'nin fethinde de düşmanın moral man çöküşünün önderliğini Mekke ordusunun genel komutanı Ebu Süfyan yapmıştır. Ebu Süfyan'ın bütün gayesi Mekke'nin yıkılmasını önlemekti. Mekke'yi korumanın tek yoluysa savunmadan vazgeçildiğinin ilan edilmesiydi. Ebu Süfyan da bunu yaptı. Ebu Süfyan'ın Müslüman oluşunun Mekke'nin fethinde Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın önündeki yolu açan en büyük etken olduğu şüphesizdir. Buna rağmen Mekke'deki olaylar Ebu Süfyan'ın istediği doğrultuda gelişmemiş, karısı Hind Binti Utbe, Ebu Süfyan'ın aleyhinde itiraz bayrağını çekmiş ve teslim olduğundan ötürü öldürülmesini istemişti. Hind Binti Utbe bu hareketiyle evlerine kapanmayı kendileri için en büyük bir zillet ve erkeklik gururlarını ayaklar altına alıcı bir korkaklık olarak gören gençlerden büyük bir grubu harekete geçirmeyi başarmıştı. Mekke'nin genel komutanı Ebu Süfyan, kendisine en yakın kişi olan karısı Hint'ten yediği bu darbe karşısında soğukkanlılığını kaybetmeyip, sadece gerçekleştirmek istediği planını düşünerek, ''Bu kadının sözleri sizi aldatmasın.'' Muhammed, ''Karşı konulamayacak bir kuvvetle üzerinize gelmiştir.'' demekle yetindi. İslam ordusu, Resulullah Aleyhisselam'ın taksim ettiği gibi, Mekke'ye birkaç cepheden girmekle mükellefti. Ordunun sağ kanadına komuta eden Halid İbni Velid, Mekke'ye aşağı cepheden girmekle görevlendirilmişti. Komutası altında Eslem, Süleym, Gifar, Müzeyne ve Cüheyne kabileleri vardı.'' Bu kuvvet süvarilerden oluşmaktaydı. Halit her zaman süvari birliklerine komuta ederdi. Sadece Eslem kabilesi İslam ordusunun katıldığında orduya bin süvari takdim etmişti. Mekke'nin savunmasını üstlenen gençleri de genç liderler yönetiyordu. Kader bu genç liderleri bir mekanda karşı karşıya getirmişti. Halit daha henüz bir yıl önce Kureyş süvarilerinin komutanıydı. Daha bir yıl önce arkadaşları Safvan, İkrime ve Süheyl ile birlikte Muhammed Aleyhisselam'ın ordularını yenmek için planlar yapıyordu. Şimdi ise Müslüman olmak için Medine'ye giderken ilk defa İslam'a davet ettiği İkrime ve Safvan gibi en yakın arkadaşlarına ve en yakın akrabalarına karşı savaşıyordu. İnanç ve akide bu yakın arkadaşları birbirinden ayırmıştı. Halit ibni Velid'in kim olduğunu çok iyi biliyorlardı. Halit ile karşılaşmaları onlar için çok büyük bir sürpriz olmuştu. Halide karşı duydukları kin ve nefret çok büyüktü. Çünkü Halit onları terk ederek en kızmış oldukları kişinin Muhammed'in saflarına katılmıştı. Halit radıyallahu an her ne kadar çatışma çıkmasını önlemeye çalıştıysa da bunu başaramadı. Çünkü müşriklerin kin, nefret ve kendilerine güven duyguları onların gözlerini karartmıştı. Fakat Müslümanlar azınlıkta olduğu zamanlarda bile şirkin gücü, iman kuvvetinin karşısında tutunamamıştı. Şimdi Müslümanların çoğunlukta olduğu bir günde nasıl tutunacaklardı? Bu yüzden savaş pek uzun sürmedi. Birkaç saat geçmeden müşrik liderleri Safvan, İkrime ve Süheyl kurtuluşu kaçmakta buldular. Onların peşinden müşrik askerler de kaçmaya başladı. Müslümanlar arkalarında bir ateş gibiydiler. Bu çatışmada verilen kayıpların çok az olduğunu görüyoruz. Müşriklerden yaklaşık 13 kişi öldürülürken Müslümanlardan sadece 3 kişi şehit olmuştu. Bunlardan ikisi de yollarını kaybedip düşmanın eline düşmüşler ve bu şekilde şehit olmuşlardı. Her iki taraftan da ölü sayısının bu kadar az olmasının sebebi, müşrik liderlerin kaçışıyla birlikte müşrik askerlerin de kaçmasıydı. Diğer bir sebep de Resulullah'ın emirlerine uyarak Müslümanların, müşriklerin peşine düşüp savaşa devam etmek arzusunda olmayışlarıydı. Yukarıda sergilediğimiz olaylardan almamız gereken ders, düşmanlara karşı mücadele ederken en küçük ihtimalleri bile hesaba katmak olmalıdır. Düşmanın genel olarak teslim oluşuna güvenip gaflette bulunulmamalıdır. Çünkü düşman içerisindeki bazı gruplar bu teslimiyet kararına karşı çıkıp ani bir çatışma başlatabilirler. Komuta merkezi tarafından bu gibi durumlar dikkate alınarak karşı planlar yapılmalıdır. Caydırıcı güç kullanma politikasının hedefi düşmanı yok etmekten çok savunma direncini kırmaktır. İslami hareket böyle bir güce gerçekten sahip olduğu takdirde bu gücü sergilemek suretiyle düşman saflarını mukavemetten caydırabilir. Güç sergileme veya gövde gösterisi tabir ettiğimiz olayın, kaza umresinde Resul-i Ekrem tarafından uygulandığını görüyoruz. Bu olay şöyle olmuştur. Resulullah Aleyhisselam'la ashabı umre için Mekke'ye geldiklerinde, müşriklerin birbirlerine, Mekke'ye gelen Muhammed ve ordusunu Medine humması zayıf düşürmüş demeleri üzerine, Rasul Ekrem, ridasını sağ koltuk altına sıkıştırıp, sol omuzu üzerinden atarak örtündükten sonra, müşrikler Darun Nedve'den kendilerini izlerken, ordusuna, kuvvetini gösteren her kişiye Allah merhamet eylesin diyerek, koşa koşa kâbe tavafa başlamış, Müslümanlar da onu aynı şekilde takip etmişlerdir. Dipnot Tavafta üç kere koşarak dönmek, şer'i tabiriyle reml buradan gelmektedir. Müslümanların Allah'a itaatteki tükenmez azimlerini ve müşriklere karşı caydırıcı güçlerini sembolize eder. İslami hareketin caydırıcı güç ve azime sahip olması kaçınılmaz bir zarurettir. Bu güce sahip değilse bile en azından bu güce ulaşmak için plan yapıp çalışması gerekir. İslam düşmanlarının İslam'a karşı takındıkları saldırgan tavırlar karşısında Müslümanların yegane güvencesi budur. Müslümanların böyle caydırıcı bir güce sahip olması, onların kan dökücü ve terörist çeteler haline dönüşmesi anlamına gelmez. Aksine bu kuvvet, İslam'a muannit nefisleri çökertmek ve nefislerdeki gizli İslam düşmanlığının ortaya çıkıp eyleme dönüşmesini önlemek içindir. Genelde bir ordunun hezimeti, o ordunun komutanlarının moralman çöküşüne bağlıdır. Mekke'deki müşrik savunmasında da aynı durum gerçekleşmiş, Safvan, İkrime ve Süheyl gibi liderlerin kaçışlarıyla savunma sona ermiş ve savaş bitmiştir. İslami hareketin caydırıcı kuvvete ilave olarak stratejik dengeyi sağlayacak kuvveti de ortaya koyması gerekir. Söz konusu savaşta stratejik dengeyi sağlayan kuvvet Halit İbni Velid'ti. Düşman liderlerinin durumlarını en iyi bilen kişi olarak Safvan, Süheyl ve İkrimen'in karşısına Halit dikilmişti. Demek oluyor ki İslami hareket, düşmanlarına karşı giriştiği mücadelelerde, stratejik dengeyi kurabilecek her türlü imkanı ve vesileyi tedarik ve seferber etmelidir. İslami hareketin tecrübelerine göz attığımız zaman, stratejik dengeyi sağlayacak tecrübeli komutanlar, ve savaş tecizatları olmaksızın girişilen mücadelelerde durumun nasıl büyük bir felakete dönüştüğünü ve bu felaketin binlerce ölü, yaralı ve kayba mal olduğunu görebiliriz. Hiç şüphe yok ki bu emanete gereğince sahip çıkamayan, bu merhalenin mes'ullerinin sorumluluk alanlarının belirleneceği bir fırsat er geç gelecektir. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'la birlikte Mekke'ye yöneliyoruz. İlk olarak, Resul-i Ekrem Araplar tarafından Mekke'den çıkarılmış, kanı mübah kılınan bir kişiyken, şimdi bütün Arapların boyun eğdiği muzaffer bir komutan durumundadır. Resul-i Ekrem'in ilk anlardaki durumu hakkında Allahü Teala şöyle buyurmuştur. Muhammed'e yardım etmezseniz bilin ki inkar edenler onu Mekke'den çıkardıklarında mağarada bulunan iki kişiden biri olarak Allah ona yardım etmişti. Arkadaşına, Ebu Bekir'e, üzülme, Allah bizimledir diyordu. Allah da ona güven vermiş, görmediğiniz askerlerle onu desteklemiş ve inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Ancak Allah'ın sözü yücedir, Allah güçlüdür, hakimdir. Tevbe Suresi 40. Ayet resul Ekrem Hz. Ebu Bekir'in, eğer içlerinden biri ayaklarının ucuna baksaydı bizi muhakkak görürdü sözüyle tabir ettiği böyle bir durumdan, kalpleri tek bir kalp halinde atan binlerce savaşçının etrafında kümeleştiği bir lider durumuna yükselmişti. İşte Rasul Ekrem böyle bir orduyla fetih gerçekleştirmiş, kendisiyle 20 yıldır savaşanların üzerine yürümüş ve Mekke'ye zaferle girerken, Cenab-ı Hakk'ın kendisine fetih ihsanına, kerem ve inayetine karşı, son derece ubudiyetkarane bir vaziyet almış ve başını devesinin üzerine eğmişti. O derecedeki secde eder gibi bir vaziyet almış ve mübarek sakalları devenin sırtına dokunacak gibi olmuştur. Gurur ve kibirle başını göklere, burnunu havalara kaldırmamıştır. Çünkü o, Allah-u Teala'nın fetih ihsan ettiği bir peygamberdi. Çünkü o, Allah'ın kuluydu. Cahillerin ve cahiliye felsefesinin dediği gibi, zaferin kahramanı ve yaratıcısı değildi. Ebediyete kadar yankılanacak olan İslam sedası, zaferin içeriğini ve mahiyetini şöyle ortaya koyuyordu. Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. O, vadine bağlı kalıp vadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve ordusunu şereflendirdi. Aleyhimizde toplanan düşmanları, Yalnız başına hezimete uğrattı Ondan önce hiçbir şey olmadığı gibi Ondan sonra da hiçbir şey yoktur Zafer, akide ve inanç zaferidir Kelime-i tevhid zaferidir Şahıs, intikam veya nefis zaferi değildir Bu yüzden Allah'ın zaferinin nazil olduğu böyle anlarda Allah'a tezellül edip duayla şükrü eda etmek gerekir tarih sayfalarını dolduran ve dolduracak olan bütün komutanlar, en büyük öğretmenleri Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan, muzaffer bir komutanın kendisine zafer nasip eden Rabbi karşısında nasıl davranması gerektiğini öğrenmelidir. Müslüman askerlerin ve hatta Müslüman liderlerin bile bu manadan yoksun olmaları çok üzüntü verici bir durumdur. Günümüz Müslümanlarını zafer sarhoşluğu almakta, yapılan bir mitingden, atılan bir nutuktan ve bunlar için söylenen övücü sözlerden büyük gurura kapılmaktadırlar. İnşallah Resulullah Aleyhisselam'ın fetih günü gösterdiği tevazuya bakıp durumumuzu düzeltiriz. İkinci olarak Kureyş teslim olduğunu ilan edince Resulullah Aleyhisselam Mekke'ye girdi. Doğal olarak Mekke'ye girenlerin ilk yöneldikleri yer Beytül Haram'dı. Resul-i Ekrem de Haram'a yöneldi ve beyti tavaf etti. Burada kaza umresinde yapılan tavafla bu tavafı mukayese etmek gerekiyor. Resul-i Ekrem yanındaki ashabıyla beraber kaza umresinde tavaf ederken beytin rükünleri ve Kabe'nin içi 360 tane putla doluydu ve Müslümanlar bunlara dokunamıyorlardı. Anlaşmaya göre dokunmaya hakları yoktu. Çünkü kaza umresinde Kabe'ye, Kureyş'in himayesi altında ve muvafakatı ile barışçı yoldan girilmişti. Bu yüzden putlar olduğu halde tavaf yapılmıştı. Fetih gününde ise durum değişmiş, Müslümanlar Mekke'ye muzaffer olarak girmişlerdi ve Mekke savaştan sonra teslim olmuştu. Muahede bozulduktan sonra bu savaş yapılmıştı. Otorite Müslümanların eline geçmişti ve kendilerini bağlayan bir muahedename söz konusu değildi. Bu yüzden Rasulullah aleyhisselam işe ilk olarak putları yıkmakla başladı. Elindeki asasıyla hangi puta yüzünden işaret etse arkası üstü, hangisine arkadan işaret etse yüz üstü devriliyordu. Böylece devrilmedik bir tek put bile kalmamıştı. Keşke İslami hareketin genç mensupları bu mukayeseyi anlayabilseler. Kaza umresinde Müslümanlar kuvvetli bir devlet oldukları halde hiçbir şey yapmamış, sadece tavaf edip çıkmışlardı. Çünkü Mekke üzerinde hiçbir otoriteleri söz konusu değildi. Müslümanlarla muahede yapan müşrikler, onlara sadece birkaç gün için Mekke'nin inançlarına ve sembollerine dokunmaksızın umre yapmaları şartıyla izin vermişlerdi. Fakat Müslümanlar, Kendilerinden başkalarının sembol ve sloganlarını ilan ederek tavaf etmemişler, Mekke'de kelime-i tevhidi ilan etmişlerdi. Bu da Kureyş'in prensiplerine tam olarak aykırıydı. Müslümanlar o an için ancak bu kadarını yapabilirlerdi. Müşriklerin sembolleri ve mukaddesatı olan putları yıkamazlardı. resul Ekrem bu durumu müşriklerle yaptığı muahedenameyi imzalayarak kabul etmişti. Bu olay, İslami hareket için çok önemli bir derstir. Hareketin çizgilerini açıklayıcı özelliktedir, hedefe ulaşmak için gerekli olan merhaleleri de belirtmektedir. Kureyş ile imzalanan muahedename ile dokunulmazlığı olan putların, Mekke kapılarının fetihle kayıtsız şartsız Resulullah Aleyhisselam'a açılmasıyla dokunulmazlıkları kalmamıştır. İslami hareket, İslam nişanelerinin tam olarak vurgulanamayacağı veya zahiri olarak İslam prensiplerinin tam olarak uygulanamayacağı bir sulh antlaşmasına girebilir. Ancak Müslümanların cahiliye nişanelerini kabul ederek böyle bir sulha girmeleri asla özür kabul etmez. Her iki tarafın sembolleri, nişaneleri kendi mukaddesatı doğrultusunda hareket etmek şartıyla bir mekanda toplanabilir. Bunda yadırganacak hiçbir şey yoktur. Çünkü Müslümanların Kabe etrafında tavaf ederlerken, diğer insanları tavaftan men ettikleri tarihen sabit değildir. Müşriklerin putlara secde etmelerini, tavaf sırasında putları takdis etmelerini ve Allah'ım sana icabet ederiz. Sadece senin olan ortağından ve onun sahip olduklarından başka ortağın yoktur. Sana icabet ederiz diyen, şirk nişanelerini men etmemişlerdir. Fakat müşriklerin nişanelerine bağlı olmaksızın kendi nişaneleriyle tavaf etme hakkını tam olarak almışlardır. İslam davetçilerinin, Müslümanların adım adım kat ettikleri bu kademeli yükselişi çok iyi anlamaları ve yöneticilerini sahip oldukları güce göre bu kademelerde ilerlemeye çalışırken itham etmekte acele etmemeleri gerekir. Günümüz İslami hareketinde tabanı oluşturan fertler, yöneticilerine karşı daima Berae suresinden sonra olduğu gibi, İslam'ın nihai hükümlerini uygulamaya mecbur oldukları düşüncesiyle muamele etmektedirler. Halbuki bu davranış ve düşünce tarzı bir yandan yöneticilere zulmetmektir, diğer bir yandan da bu dinin hakikatini ve hedeflere ulaşmak için aşılması gereken merhalelerini anlayamamak demektir. İnanmadığımız veya inancımıza tamamen ters düşen fikirleri konuşmak suretiyle İslam için çalıştığımızı ileri sürmek ve bu şekilde bilmeden veya anlayamadan karşıt görüşlerin etkisi altına girmekle iki tarafın inanç ve nişanelerini muhafaza etmek arasında çok açık bir ayırıcı hat vardır. Bunun en açık delili kaza umresinde yapılan tavafla Mekke'nin fethinden sonra yapılan tavaf arasındaki farktır. Fetihten sonra yapılan tavafta Kabe'deki putlar yıkılmış ve Kabe'nin kapısında kelime-i tevhid ilan edilmiş olmasına rağmen müşrikler korkularından yan gözle bile Resulullah Aleyhisselam'a bakamamışlardır. Söz konusu iki tavaf arasındaki fark, İslam'ı kendi hareket metodu içerisinde nasıl uygulayacağımızı bizlere öğretmektedir. Şunu unutmamak gerekir ki, Sonuçta hiçbir kayda ve şarta bağlı kalmaksızın Mekke'nin fethini planlayan Resulullah Aleyhisselam'ın bizzat kendisi, Kureyş'te Muhammed İbni Abdullah arasında yapılan sulh antlaşmasının maddelerini kabul etmiştir. Durumun bu şekilde gelişmesi ve zafer üzerine zafer kazanılması, söz konusu merhalelerin kademeli olarak belli bir plan dahilinde aşılmasının neticesidir. Resul-i Ekrem'in kırdığı putlar arasında, Kureyş'in en büyük putu ve övünç kaynağı olan Hubel'de vardı. Ebu Süfyan, Uhud günü onun ismiyle seslenerek, Hubel üstün geldi, demişti. Zübeyir radıyallahu anh, Ebu Süfyan'ın bu sözünü unutmamış ve fetih günü Ebu Süfyan'a, Ey Eba Süfyan, işte Hubel'de kırıldı. Halbuki sen Uhud günü, onun size yardımcı olduğunu iddia ederek övünüyordun diyerek ona bu sözünü hatırlatmış, Ebu Süfyan da ''Bırak şimdi bunları ey İbni Avvam, eğer Muhammed'in ilahından başka bir ilah olsaydı bu olanlar olmazdı.'' demiştir. Tavaf yapılmış ve zahiri putperestlik nişanelerinin hepsi ortadan kaldırılmıştı. Bütün insanlar savaş kıyafetleri içinde devesinin üzerinde olan büyük öndere bakıyorlardı. Rasul Ekrem, tavaftan sonra zemzem suyundan içip abdest aldı. Üçüncü olarak, Kâbe-i Müşerrefe'ye girildi. Rasul Ekrem, Osman İbni Talha radıyallahu anh'i çağırarak ondan Kâbe'nin anahtarlarını almış ve içeri girerek tahtadan yapılmış güvercin heykeli ve fal oklarıyla kısmet dileyen Hz. İbrahim'in sureti gibi putperestlik sembollerini yıkmış, Kâbe'nin içinde namazını kıldıktan sonra, dışarıda ne olacağını merakla bekleyen insanların önüne çıkmıştı. Abbas İbni Abdülmuttalib radıyallahu anh için, hicabe, Kabe'nin örtülmesi ve sikaye, hacılara su dağıtma müessesesini, Haşimoğullarına vermesini resul Ekrem'den istemenin tam zamanıydı. Bu olay bütün insanların önünde cereyan ediyordu. Böyle bir günde herhangi bir konuda Resulullah aleyhisselamla tartışmaya kim cüret edebilirdi? Osman i̇bn Talha bile Resulullah'ın emirlerini uygulayan Müslüman bir asker olmuştu. Bütün insanlar sanki başlarına kuş konmuş gibi hareketsiz bir vaziyette Resul-i Ekrem'in dudakları arasından çıkacak bir kelimeye bakıyorlardı. Resul-i Ekrem bir kelimeyle hicabe ve sikaye müessesesini Haşimoğullarına verebilirdi. Fakat hem Müslümanları hem de müşrikleri şaşırtan bir olay oldu ve Resul-i Ekrem ''Bana Osman İbni Talha'yı çağırın.'' buyurdu. O Osman ki, Resul-i Ekrem bir gün Mekke'de onu İslam'a davet ederken, ''Bir gün bu anahtarı benim elimde göreceksin ve onu istediğim kişiye vereceğim.'' demiş. Osman da ona, ''Öyleyse desene Kureyş helak olacak ve zillete düşecek.'' deyince Resul-i Ekrem, ''Aksine o gün Kureyş imar olacak ve izzetlenecektir.'' buyurmuştu. Osman gelince Rasul Ekrem ona "Ey İbn Ebi Talha, bu anahtarı al. Ebedi yensin sizde kalsın. Bu anahtarı sizden ancak zalim olanlar alır." ey Osman. Allahü Teala sizi kendi beytine emin kıldı. Bundan böyle iyilik ve adaletle davranın." buyurdu. Osman anahtarı alıp giderken Rasulullah Aleyhisselam kendisini yine çağırdı ve ona ''Sana söylemiş olduğum çıkmadı mı?'' diyerek kendisine daha önce Mekke'de söylemiş olduğu sözü hatırlattı. Osman da ''Evet, bana söylediklerin aynen çıktı. Şehadet ederim ki sen Allah'ın elçisisin.'' dedi. Resul-i Ekrem de ''Bundan böyle Kabe'nin kapısında dur ve insanlara iyilikle muamele et.'' buyurdu. Resul-i Ekrem, sikaye işini de Abbas radıyallahu anh'e verdi. Resulullah Aleyhisselam'ın, iyi biliniz ki bütün cahiliye görenekleri, bütün faiz, mal ve kan davaları bugün şu iki ayağımın altındadır. Yalnız Kabe hizmeti ve hacılara su dağıtmak işi bunların haricindedir.'' sözünün en iyi bir şekilde açıkladığı bu büyük ve ibret verici dersin üzerinde biraz durmak istiyoruz. Burada hemen şunu hatırlatmamız gerekir ki, çok eskiden beri Araplar arasında kutsal sayılan Kabe'nin, Hicabe, liva, sikaye ve rifade gibi hizmetleri ve hacılara yönelik işleri büyük bir şeref telakki ediliyordu. Bu görevlerin kabileler arasındaki dağıtımı da Kureyş devletinin müessisi olan Kusay İbni Kilab tarafından katıksız cahiliye göreneklerine göre yapılmıştı. Kusay'ın oğlu Abdülmenaf, Kusay henüz hayattayken saygıdeğer ve şeref sahibi bir insan olmuştu. Dar ise öz ana ve babasından olma ilk kardeşiydi. Kusay, oğlu Abdülmenafa, Kalminle beraber senin peşinden geleceğim dedi. Kureyş'in kendisine ait olan işlerini ona vasiyet ederek kendisine Darun Nedve'yi, Hicabe, Liva, Sikaye ve Rifade'yi verdi. Kusay yaptığı hiçbir işten sorumlu tutulamaz ve karşı çıkılamazdı. Hayatında da ölümünden sonra da onun emirleri Kureyş'in dini gibiydi. Kusay ölünce onun işlerini çocukları yürüttü ve aralarında hiçbir anlaşmazlık olmadı. Abdülmenaf ölünce çocuklarıyla amcaları Abdüddar'ın çocukları arasında bu mevkiler için bir anlaşmazlık başladı. Bu anlaşmazlıktan dolayı Kureyş ikiye bölündü ve az kalsın aralarında savaş çıkacaktı. Ancak sonunda sulh yaparak bu mevkileri paylaştılar. Sikaye ve Rifade yani hacılara su ve yiyecek dağıtma işi Abdülmenafoğullarında kaldı. Darun Nedve, Liva, Sancak ve Hicabe, Kabe'nin örtüsü ve hizmeti de Daroullarında kaldı. Bu paylaştırma yukarıda da görüldüğü gibi cahiliye adetlerine ve onların dinlerine göreydi. Haşimoğulları'ndan olan Resulullah Aleyhisselam'ın Kabe'nin anahtarlarını Osman İbni Talha'ya iade etmesi İslam'a ters düşen Mekke adetlerine dayanmıyordu. Çünkü Resul Ekrem diğer bütün kötü adetlerin ayaklarının altında olduğunu ilan etmişti. Biz Resulullah Aleyhisselam'ın yapmış olduğu bu işin Allah katından olduğunu biliyoruz. Çünkü Allahu Teala Peygamber Aleyhisselam'ın bu amelini ikrar etmiştir allah Teala'nın iradesi, beytinin nöbetçiliğinin kullarından Osman İbni Talha'da kalmasını dilemiştir. Resulullah Aleyhisselam'ın belirlediği bu emir, tam 15 asır boyunca değişmemiştir. Sikaye, hacılara su dağıtma işine gelince, bu iş Abbas İbni Abdülmuttalib'in kızı ve Abbasi Sultanı Reşid'in karısı Zübeyde Hatun tarafından resmi bir müesseseye dönüştürülmüş, Zemzem suyu hacılara yeterli olmayınca bu hanım tarafından Taif'ten Mekke'ye kadar uzanan bir su kanalı projesi gerçekleştirilmiştir. Bu dersten İslami hareketin en kuvvetli olduğu dönemlerde bile İslami anlayışa ters düşmeyen ve toplum tarafından benimsenmiş bazı adetleri sürdürebileceğini anlıyoruz. Fakat bunun dışında kalan Müslümanların ve İslam cemaatinin menfaatlerine ters düşen İslam dışı adetleri kaldırmak da İslam Devleti'nin ilk planda uygulamaya koyması gereken bir yükümlülüktür. Resulullah Aleyhisselam başlangıçta Kureyş'in livasını yani sancağını da muhafaza etmiştir. Hatta bu sancak Uhud'da Mus'ab İbni Umeyr el-Abderi radıyallahu anh tarafından taşınmıştır. Fakat sonraları bu sancaktan vazgeçilmiş ve Kureyş'in diğer iyi adetleri gibi ebediyet çerçevesi içerisine alınmamıştır. Çünkü Müslümanların sancağı bütün yeryüzünü kaplayacak ve bütün ufuklarda dalgalanacaktır. Bu sancak belli bir kişiye veya belli bir kabileye has kılınamaz. Beytül Haram'a gelince buranın hizmetinin Ebi Talha oğullarında kalmasında hiçbir sakınca yoktu. Günümüze kadar da onların elinde kalmıştır. On yıl önce son Kabe hizmetçisinin vefatı duyurulmuş ve onun bu hizmetini oğlu devralmıştır kıyamet gününe kadar da böyle devam edecektir. Çünkü Resulullah Aleyhisselam Osman İbni Talha'ya, ''Bu anahtarı al, ebediyen sizde kalsın. Bu anahtarı sizden ancak zalim olanlar alır.'' buyurmuştur. Bu bölümün sonunda özet olarak diyoruz ki, Müslümanlar en kuvvetli oldukları ve istediklerini yapmalarını engelleyebilecek bir tek şahsın bile bulunmadığı zamanlarda, kendilerinden önce hüküm süren devletin İslam'a ters düşmeyen iyi adetlerini uygulamaya devam etmişlerdir. Dördüncü olarak, Resulullah Aleyhisselam işin hemen başında Kureyş'i affettiğini bildiren meşhur hutbesini ilan etmiştir. Ey Kureyş cemaati! Şimdi size neyle muamele edeceğimi sanırsınız diye sordu. Resul Ekrem'in ne derece merhametli ve âli canap olduğunu bilen Kureyş müşrikleri hep bir ağızdan "Hayır umarız. Sen kerim bir kardeşsin ve kerim bir kardeşimizin oldusun." dediler. Resul Ekrem Efendimiz Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi "Ben de size artık bugün size geçmişten dolayı bir kınama yoktur. Allah size mağfiret ediyor. O merhametlilerin en merhametlisidir." derim hadi gidiniz, serbestsiniz buyurdu. Sonra açık olarak İslam'ın hükümlerini ilan etti ve hemen uygulamaya koydu. Çünkü Resulullah Aleyhisselam artık bu hükümleri uygulama gücüne sahipti. Şimdi bu hüküm ve prensipleri görelim. 1. Devletin Müslüman olduğunun ilanı vadine bağlı kalıp, Vadini yerine getiren Allah'a hamdolsun. O kuluna yardım etti. Ordusunu aziz ve üstün kıldı ve aleyhimizde toplanan bütün düşmanları yalnız başına hezimete uğrattı. 2. Kan davaları gibi cahiliye adetlerinin kaldırılması. İyi biliniz ki bütün cahiliye görenekleri, bütün faiz, mal ve kan davaları bugün şu iki ayağımın altındadır. Yalnız, Kabe hizmeti ve hacılara su dağıtma işi bunların haricindedir. 3- Cahiliye bağlarını ortadan kaldırmak Allah sizden cahiliye gururunu babalarla, soylarla büyüklenmeyi gidermiştir. Bütün insanlar Adem'den, Adem ise topraktan yaratılmıştır. Allah katında en değerliniz, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. 4- Kabe'nin Hürmeti Resulullah Aleyhisselam Allah gökleri ve yeryüzünü yarattığı gün Mekke'yi haram kılmıştır. Mekke Allah'ın haramıyla haramdır. Ne benden önce ne de benden sonra olacak hiç kimseye helal değildir. Bana da ancak günün bir saatinde helal kılınmıştır. Bu bölgedeki hayvanlar avlanmaz, ağaçları kesilmez, otları ve çalıları sökülmez... ''Yerde bulunan kayıp malı da kimseye helal olmaz. Ancak sahibini bulacak kişiye verilir.'' buyurmuştur. Bunun üzerine Abbas radıyallahu anh, ''Ya Resulallah, ancak izhir buna dahil olamaz. Çünkü o kabirler ve çiçekleri için gereklidir.'' dedi. İzhir güzel kokulu bir bitkidir. Bunun üzerine resul Ekrem bir müddet sustuktan sonra, İzhir bunun haricindedir, o size helaldir buyurdu. 5. Kadınlar hakkında İyi biliniz ki Allah her hak sahibine hakkını vermiştir. Artık bundan böyle varise vasiyet yoktur. Çocuk firaşındır, zaniye ise haybet ve mahrumiyet düşer. Kocasının izni olmadan hiçbir kadının malından başkasına vermesi helal değildir. Mütercimin dipnotu NOTU Bu hadis şu olay üzerine söylenmiştir. Utbe İbn Ebi Vakkas, kardeşi Saad İbni Ebi Vakkas'a bir vasiyetinde, Zem'anın cariyesinin doğurduğu çocuk, ki Abdurrahman'dır, benim meşru münasebetimden dünyaya gelmiştir. Bu benim oğlumdur. Bu çocuğu Zem'anın elinden almanı ve nesebinin bana ilhakını isterim demişti. Sa'd İbni Ebi Vakkas kardeşinin vasiyetini yerine getirmek için Mekke'nin fethi gününde Abdurrahman'ı bu benim kardeşimin oğludur diyerek almak istemiş fakat Zem'anın asıl oğlu Abd hayır bu çocuk benim kardeşimdir bunu babamın cariyesi doğurmuştur babamın firaşından dünyaya gelmiştir diyerek çocuğu vermemiştir. Sonra her iki tarafta bu davayı Resulullah Aleyhisselam'a iletmişler resul Ekrem'de her iki tarafın iddiasını dinledikten sonra Abd İbni Zem'an'ın lehine hükmedip çocuk firaşındır, zaniye ise haybet ve mahrumiyet düşer buyurmuştur. Teori ve pratik olarak İslam hukukunda şer'i hüküm böyle olmakla beraber rasul Ekrem, zina mahsulü olduğu iddia edilen bu çocuğun simasında zani olduğu iddia edilen Utbe İbni Ebi Vakkas'a bir benzerlik gördüğünden muhterem zevceleri Sevde Hazretlerine Abdurrahman'dan ihticab etmelerine emretmiş, o da ölünceye kadar Abdurrahman'a görünmemiştir. Sevde'ye ihticapla emir olunmasına gelince, Sevde Hazretleri Zem'an'ın kızıydı. Babasının cariyesinin doğurduğu bu zina mahsulü çocuk, zahire göre Sevde'nin kardeşi oluyordu. Fakat çocuğun zaniye benzemesi bu zahiri hali tekzip eder mahiyetteydi. Bu cihetle Rasul Ekrem ihtiyaten sevdeye ihticabla emir buyurmuştu. Bu kısmı 5. maddede geçen hadise açıklık getirmek için Buhari'den iktibas ettim. 6. Yeni bir rabıtanın ilan edilmesi Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Müslümanlar kardeştir. Müslümanlar başkalarına karşı yek vücutturlar. Müslümanların kanı birbirine denktir. Uzak da olsa, yakın da olsa, kuvvetli de olsa, zayıf da olsa bütün Müslümanlar tek bir ümmettir. Her halükarda birbirlerine yardımcı olurlar. 7. Diğer taifeler hakkında bazı hükümler. Bir kafir için bir Müslüman öldürülemez. Ahit sahibi olan bir kimse ahdinde olduğu sürece öldürülemez. Aralarında ihtilaf olan iki millet birbirine varis olamaz. 8. Bazı iktisadi hükümler. Kimse zekat mallarını toplayarak kendi hesabına sarf edemez. Müslümanların sadakaları da ancak evlerinde ve avlularında alınır. 9. Nikah hakkında. Hiçbir kadın teyzesi veya halası üzerine nikah edilemez. 10. Hüküm hakkında. Davacı, müddei için delil, davalı suçu inkar eden kişi için de yemin gereklidir. 11. Mahrem hakkında. Hiçbir kadın yanında mahremi olmaksızın üç gün yola sefer edemez. 12. İbadetler hakkında. İkindi ve sabah namazlarından sonra namaz kılınmaz. Sizleri fıtır yani Ramazan ve kurban bayramlarında oruç tutmaktan men ediyorum. 13. Elbise hakkında İçinizden hiç kimse bacaklarını diker bir vaziyette otururken sadece tek bir elbiseyle örtünüp avretini gökyüzüne belli etmesin. Dipnot Makrizi bu hutbeyi İmtâül Esma adlı kitabının Cilt 1, sayfa 387'sinde zikretmiştir. Buradaki bütün hükümler fetih günü yapılan hutbede söylenmese bile sahih hadislerle Resulullah Aleyhisselam'dan sabittirler. Hutbenin nihayetinde cahiliye varlığı sona erdirildi ve hüküm İslam'ın oldu. Resulullah Aleyhisselam'ın Mekke'de bulunduğu süre içerisinde iki şer'i hüküm tenfiz edildi. Bunlardan ilki, Beni Bekir'den öldürülmüş olan bir kişinin diyetiydi. resul Ekrem, bu kişiyi öldürdünüz. Vallahi bunun hakkını alacağım. Bundan böyle her kim öldürülürse, onun ailesinin şu iki şeyi seçmeye hakları vardır. Ya ölülerinin kanını talep ederler, kısas yapılır, ya da kan pahasını talep ederler, diyet ödenir buyurdu. Sonra Huza'ya ölünün diyetini vermelerini emretti. Huza'da diyet olarak yüz deve verdi. Bu, İslam'da Resulullah Aleyhisselam'ın verdirmiş olduğu ilk diyettir. İkincisi, Mahzumi kabilesinden hırsızlık yapan bir kadının olayıdır. Bu olay İslam devleti için ilk imtihandı. Mahzumoğulları üstün tabakadan seçkin insanlardı. Kadına had cezasının uygulanmaması için araya aracılar koydular. Resulullah Aleyhisselam'ın en sevdiği insanlardan biri olan Usame İbni Zeyd radıyallahu anh bile Resulullah Aleyhisselam'a gelerek had cezasının uygulanmaması için şefaat talebinde bulundu. Resulullah Aleyhisselam'ın Usame'ye verdiği cevap çok sertti. Ey Usame! Allah'ın koymuş olduğu had cezası için şefaat mi talep edersin? buyurdu. Sonra da sözüne devam ederek, milletlerin ve kavimlerin helak oluş sebeplerini beyan ederek, sizden önce gelmiş olanlar içlerinde saygın bir kişi hırsızlık yaptığında, onu bıraktıkları, zayıf bir kişi hırsızlık yaptığı zamanda ona had cezası uyguladıkları için helak olmuşlardır buyurdu. Sonra da bir mesele hakime ulaştıktan sonra kimsenin Allah'ın koymuş olduğu had cezasını kaldıramayacağını ilan ederek Allah'ın adına yemin ederim ki eğer Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı elini keserdim buyurmuştur. Günümüzün İslami hareketi, yöneticileriyle tabanı oluşturan fertleri arasında adaletle hükmetmediği için helak olmakta ve hezimete uğramaktadır. Kendi safları içerisinde hakkı söylemeye çekinen bir hareket, diğer insanlara karşı hakkı ilan edemez ve savunamaz. Başarı veya hezimete hüküm vermenin mizanı bu büyük külliyedir. Yöneticilerin hüküm verirken, bütün fertlere eşit davranmaları zor bir imtihandır. Bu uygulanabildiği zaman diğer insanlara karşı hak savunulabilir ve ilan edilebilir. Resulullah Aleyhisselam'ın kanlarını mübah kıldığı kimselere gelince, ki bunlar altı kişidir, bunların çoğu mürtet veya Resulullah Aleyhisselam'a gerek hicvederek, gerekse fiili olarak aşırı düşmanlık eden kişilerdi. Bunlardan yarısı öldürülmüş, yarısı da ölümden kurtulmuştu. Rasul Ekrem isteksiz olduğu halde Hazreti Osman'ın Abdullah İbn Saad hakkında aracılığını kabul etmişti. Müslümanların Abdullah'ı öldürebilecekleri bir zamanda Abdullah ölümden kurtulmuş, sonra Müslüman olmuş ve Müslümanlara çok faydaları dokunmuştur. Abdullah'ın kurtulması Hazreti Osman'ın aracılığı ile olmuştur. Hz. Osman ki meleklerin bile kendisinden haya ettikleri bir kişidir. resul Ekrem de kendisinden haya ediyor ve onun hakkında ''Meleklerin bile haya ettiği kişiden ben nasıl haya etmeyeyim?'' buyuruyordu. Bu yüzdendir ki resul Ekrem üç kere Hz. Osman'ın aracılığına rıza göstermiştir. Bu olay kerim bir sahabeye karşı kerim olan peygamberin gayet kerimane bir tutumudur. Bu olaydan alınacak birçok ibretler vardır. İlan etmiş olduğu bir planın değiştirilmesi pahasına komutan askerinin itibarını yükseltmektedir. Hz. Osman radıyallahu anh'in Resulullah aleyhisselamın katında değeri çok büyüktür. Hudeybiye günü ölüm üzerine yapılan biat Hz. Osman'ın ölüm haberinin gelmesiyle onun intikamını almak için yapılmıştır. İşte bugün de Hazreti Peygamber'in muvafakati olmasa, ölümden kurtulamayacak olan bir mürtet için aracılık yapıp, Resulullah Aleyhisselam'dan şefaat istemektedir. Bir sahabinin, ''Ya Resulallah, onu öldürmemiz için niçin işaret etmediniz?'' sözü üzerine, Resul-i Ekrem'in, ''Bir peygamber işaretle öldürmez.'' cevabını vermesi, ne pahasına olursa olsun, İnsanlara karşı hilekar ve aldatıcı muameleyi tasvip etmeyen peygamberlik şerefine delalet etmektedir. Ahde vefa bir Müslüman için çok değerlidir. Müslüman bir kişinin şerefi de İslami hareket için çok değerlidir. Allahu Teala'nın koymuş olduğu hadler tüm İslam ordusu için çok değerlidir. Bu değerler arasındaki dengeyi muhafaza etmekse hepsinden daha önemlidir. Görüyoruz ki Resulullah Aleyhisselam, hırsızlık yapan mahzumi bir kadın için Usame İbni Zeyd'in aracılığını reddetmiştir. Öte yandan bir mürtede verilecek olan had cezasında Osman İbni Affa'nın aracılığını kabul etmiştir. Lakin bu olayda söz konusu kişinin Mekke'ye iltica etmesiyle husule gelen bir şüphe söz konusudur. Hırsızlık olayında ise şüphe söz konusu değildir ve olay İslam devletinin hükmü altında cereyan etmiştir. Şüpheler oluştuğu zaman hadi cezaları ortadan kalkar. Yeryüzünde Allah'ın devletini kurma yükümlülüğünü taşıyan İslami hareket, ne pahasına olursa olsun Allah'ın kanunlarını ameli olarak uygulama yükümlülüğünü de taşımalıdır. Boyunlarında büyük kötülükleri ve cinayetleri taşıyan yeryüzünün azgın canileri, ihanetleri ve kalleşlikleri sabit olduğu zaman duyguları gözetilmeksizin cezalandırılmalıdır. İslam saflarının içinde de suç işlenmemesi veya hata yapılmaması söz konusu değildir. Aslında hataların yapılmaması gariptir. Çünkü insan yapısı itibariyle hatalara gebedir. Eğer günah işlemeseydiniz, Allah sizleri götürür ve yerine günah işleyip Allah'a istiğfar eden, Allah'ın da kendilerine mağfiret ettiği başka bir kavim getirirdi. Dipnot. Bu hadisi İmam Ahmet i̇bn Abbas'tan, Müslim'de Ebi Hureyre'den rivayet etmişlerdir. Bundan daha garip olan hatanın büyük günahlarda ve had cezasını gerektiren şeyler üzerinde yapılması, ceza müessesesine karşı gevşek davranmak ve hükmü kuvvetliye değil de zayıfa uygulamaktır. İşte İslami hareket için ayrıcı nokta burasıdır. Kendi safları içerisinde adaleti sağlamaktan aciz olan bir İslami hareket başkaları üzerinde adaleti hiç sağlayamaz. Tabanı oluşturan fertlerle yöneticiler arasında güvensizliği doğuracak en büyük sebep budur. Hareket içerisinde adaleti sağlayamayan yönetimin Müslüman gençlerin şüphelerine ve tenkitlerine hedef olması kaçınılmazdır.